Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Aynı şeyi söylüyorum. Ayni sevgili dinçler. Biraz daha soruyorum. Aynı söylüyorum hakikaten. takdiri görecek miyim? Değerli arkadaşlarım az önce şarkının aynısını yaptığımı herhalde sizler de fark ettiniz. Bununla ilgili e, küçük de olsa bir, bir özel değerlendirmeniz. Çünkü vaktimiz de az bir değerlendirmenizi kısaca alalım. Bir öz eleştiri yapacak olursak valla e, çok yakın. Öz eleştiri ya oh, benle ilgili bir şey. Oh, oh. Sen de ağzına vurmasım geldi benim Oktay Oktay'da onayladı. bir de destek, Ağzına vurabilirsin ben dedi. Ben de destek çünkü sevgili dinciler. Çünkü iki arada bir derede kaldım. Ya ağzını öpecektim ya ağzını vuracaktım ağzını vurmak derken, ağzına ağzına. <gülüyor> yani iki farklı stüdyo olduğu için herkes her şeye yetişemiyor <gülüyor> radyomuzda. O yüzden görev paylaşım var. Ee, keşke programımızın süresi daha uzun olsaydı. Daha uzun olsaydı. <gülüyor> Bilemedik ama. Ama ağzına sağlık Ege. Vakitler Keyifler oldu. Keyifler, Keyifler olsun. aa yeni lafım bu. Keyifler ötesi. Daha da rahatsız edici bir Faizin yüzünden anladım. Bir şey yapacağım de. <gülüyor> Akşam bir yere gideceğiz ha. Ya bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Keyifler olsun. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, bugün 12 Kasım oldu bu laf. 12 Kasım 2012 Pazartesi. Stüdyoyu biraz gözünüzün önüne getirmek istiyorum müsaadenizle. Şu anda karşımda işe giden arkadaşım. Tüm dinleyicilerimize keyifler olsun. Karşımda oturan arkadaşımın adı Ege. E, bu arkadaşım e, radyoya düzenli olarak geliyor. <gülüyor> Bugünkü kıyafeti önce tişört, üzerine bir oduncu gömlek ve daha sonra da bir güzel bir tatlı bir hırka. E, hırka da değil. neo o? Eşof, eşortman üstü. Body bile Eşortman üstü şu anda çıkardı ve e, buraya kadar bir problem yok ama e, oduncu gömleğinin e, tam gömlek cebinde asılı bir e, kimlik kartı var. hani Kimlik kartı da bu kimliğinizi verirsiniz de bir şey alırsınız ya. Yani nerede nereye girer. Devlet kurumlarına veya resmi yerlere girerken. Kamu diyorsun yani nokta. Ha. Onlardan bir şey var. Sol tarafında oturan Fahir Üç arkadaşımın kulaklığına bir bakıyorum. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Ne var? Fahir Bey de düzenli olarak programımıza katılan bir arkadaş. Kulaklık kablosu ne yapmışsın Fahir? Bir düzel Allah aşkına ya. Ne o? Kablon dolamaç yapmış. Sevgili dinleyiciler, hepinize keyifler olsun. Evet. Buyursunlar efendim. Benim sesim niye şey geliyor ya böyle? Biraz da kendini ara bazı evet, hatalar. Yani. Her ben de düzenli burada şeyden... geliyorum programı ama. Açıyorum yani. baslarını, açıyorum, kısıyorum tizlerini. Hala fıt hala fıtfıt İstersen fut. sen orada bir kurcalama yap. Faizim, biz başlayalım istersen <gülüyor> birlikte. Fahşen Mökülü de beraber Gross Market'e gideriz. Ders ya Oktay çok acayip teklifler gelmeye başladı. Hakikaten benim de keyiflerim yerine geldi doğrusu. Ne yalan söyleyeyim. Bu sabah bende ayrı bir neşe var. Şimdi kışa girdi, havalar soğudu ya onunla beraber güneşin de tamamen hayatımızdan çıkacağını düşünüyorum. Valla Ege tam yeri gelmişken onu da söyleyeyim diyeyim de sana yani hani havalar soğudu falan diyorsun ya ulan niye bizi kapının önünde bekletiyorsun? Fıt fıt. Fıt fıt. Fıt fıt. fıt. Fıt fıt. Fıt deneme fıt fıt. Güzel değil mi? Evet. Hadi Oktay fıt fıt diye deneme yapıyor. Bu adam da <gülüyor> benim tanıtığım eski radyocu burada yani. Sakın <gülüyor> niye fıt fıtı duyuyacağımlar böyle eşlik ettin. Ya niye? yalnız kalmışsınız. musunuz siz? <gülüyor> Bunu mu çalışıyorsunuz cross Çok özür dilerim. Keyifler <gülüyor> olsun adam destek verirken hiç sorgulama yok. Fıt fıta destek verirken her neden şey eski radyocu destek Her veriyorsun? şey sorgulanıyor. Pırıl pırıl bir gökyüzü var sevgi dinleyiciler. Aşağısı soğuk ama yukarısı yazdan kalma. Yani atmosferimiz ne, ne deniyor gökyüzümüz yaz gökyüzü ee, tepeden bakın aşağıdan bak yukarı bakınca yazlık <gülüyor> yukarıdan aşağı, aşağı bakınca, bakınca kışlık. kışlık Safiye aile gibi yani aile, yani diyorsunuz neler söylüyorsunuz ya yıllar sonra Sanem Kara Melek diye e seslenen bütün güzide basın emekçilerinin basın gününü kutluyorum. Hepsine keyifler olsun diyoruz. <gülüyor> Salihem Çelik ee, Türkiye'ye geliyormuş. Aa birisi mi var mı? Derviş Zahin filmiyle. Balık. Balık. Ee, filmiyle. Bu Ve şey, kendisinden filmler... Kara Melek diye bahsediyor her yerde. <gülüyor> bu şehri devam eden bir süreç mi olmaya başladı film isimleri? Neyle? Süt, bal, balık. Yumurta, Temel süt, bal. Falan. Brokoli diye bir film olacakmış Hem çok, biraz Avrupa'yı hem de besleyici yine Valla Dervi Saim ee, Balık filminde Senem e teklif götürünce O da demiş tamam demiş o zaman gelirim Gelmemiş miydi zaten ya Turistik olarak gelmişti bir, bir emlak kişi vardı Onun için gelmişti onun devir işlemler için Ama hiç oyunculuğunu görmedik uzun yıllar Niye ala Akaramelek diyorlar ya Ali'ye desinler bari yani Daha vallahi, güncel olur Daha güncel olur O yıl önce bayağı daha iyi güncel tamam. hale gelir şey olarak doğru yani. E, 30 ülkede 45 mağazası olan ünlü bir e, markanın kıyafet markasının sahibi Ortay. olan Süleyman Orakçıoğlu. Ay, zoruma gidiyor demiş. Gider. Olabilir Süleyman Bey. Eş olabilir. pasaportuyla dolaşmak zoruma gidiyor demiş. Eş pasla mı dolaşıyordu Eş pasta dolaşıyormuş. Bu adam ya. yıllardır eş pasta dolaşıyor. Hiçbir sıkıntısı çıkmıyor. görmedim. Ya şöyle 240 milyon lira cirosu bulunan şirketim var ama demiş yeşil pasaportum eşimden dolayı demiş. Eşi de e, eski TRT ee, personeli Ahu Hanım, Ahu Tanrı evet. Ee, öyle olunca bugün niye ise birinci sayfalarda kendisi. Çok güzel çok güzel bir şey yapmış ya yani. Alan açmış kendine. Yani demek ki benim de birinci sayfaya çıkmamın önündeki tek engel ciromuz mu? Evet yani. Şunu <gülüyor> 240'a bağlarsak ben de çıkacağım. Ben de aynıyım. Hatırlar mısınız? 15 sene önce bir e, haber çıkmıştı Süleyman Bey'in haberi. Aynı durum iyi. Yani ben şey, de ne yazıyor sana? neden bahsediyorum? Sanatçı ne yazıyor? Sanatçı eşim yazıyor. Sanatçı bölge Kayacan'ın eşi. <gülüyor> Artık yazmıyormuş ama. Yani pasaportu yayınlarsan eş durumundan falan gibi bir şey yazmıyormuş. Hadi ya. Tabii, Seni de tabii. bir birey olarak kabul ediyorlarmış. Yine o bir işaret vardır o pasaport kontrolü. Biz görmüyoruz da pasaport 12... kontrolü ha, eş durumda. Şey 12. sayfanın <gülüyor> kenarını şöyle kırıştırıyorlarmış. Yok be gülümseme Bak işareti ya. koyuyorlarmış. Ege Kayacan alış nedeni böyle gülümseme. <gülüyor> Sevimliliğiyle aldım. <gülüyor> Ay, o zaman madem öyle onu ben, bile iyi yönden görüyorum. Bak. Kocalık vazifelerini yerine getirerek aldım. On numara bir insan kendisi. E, Beren Saat ne öğrenmeye başladı? Beren Kung Fu. Saat, e, bak. İtalyanca mı? Ha, çok iyi gidiyordu. Oktay ama e, Kung Fu'ya yakın. Vung e, Chu mu? Vung Chu Chu Oktay biliyorsun. Javajitsu mu? Jiu Jitsu Ege'ciğim Jiu Jitsu. ne ya? Ne bileyim vardır çıkar canım çıkar çıkıp, o da çıkar. Düm böyle bela atacaksın diye. Ee, Beren Saat. Jücüt, Keanu Reeves'in dünyaya tanıttı spormuş. Spormuştu. Değil mi o? Rahmetli Bruce Lee'nin de kullandığı bir teknik vardı ama onu hatırlayamıyoruz. Neyse Beren Saat karet öğrenmeye başladı. Revenge'in Türkiye versiyonu da e, yani Türkçe geçen dostluğun intikamı ya da intikamın böylesi adıyla. E, İntikam yayınlanacak. peşinde. İntikam peşinde. İntikam melekleri. E, ...kampa girdi. Bize Her... götürecekler biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Alacaklar uçumuzu da. E, Beren Saat dizide... ...babasının intikamını almak için... ...yıllar sonra büyüdüğü zengin sanataya gider. Hangi kitap? Hayır onu söyle. Uzun uzun hangi anlatma. Kitap hangi kitap? <gülüyor> hangi kitap? Hangi servis? Onu söyle. Ya, yok mu kitap? Kitap yok işte. Ya, Dört ya. kardeştiler. O mu? Yok işte. Revenge ne? var ya. Revenge. Ben hiç onu. Revenge. Revenge dedikçe de... ...iyice seyretmeyecek bir <gülüyor> Revenge. <gülüyor> Revanş yani. yani. Revanjlere. Evet ya Fransızcası Revanş, değil mi? Evet. Le Divenge diye geçer. Eee neyse orada Efsun isimli bir genç kadın eski semtine geri dönüyor. Herkesin ağzını burnunu kırıyor herhalde. Karate'yi ondan öğreniyor. Eski semtte evet, Türkiye'de karateyle intikam, dil, bir tabanca falan. Değil, değil kötü ben benim bildiğim Babamı öldürdüler. Ben de onları döveceğim Art, mi diyor. Babamı dönem öldürdü... tekvando dönemi. Hayır. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Kaç 10. <gülüyor> 10. seneye girdik. O onunla ilgili bir konuşma hazırlayacağım onu ya. Hazırlayacağım onu. Teşekkürler. 10. sene. O yüzden dizilerde oraya kaydı. Ağzını burnunu kıracak mıyım şarkısının? Vallahi herkesin ağzını burnunu kıracak. Datlı Tatlı Tur'dan şey yaptılar ha. O da böyle bir girişerek A, Fatma başladı. Fatma Gül ya. bitti mi? Bitti galiba, değil mi? Fatma Gül Oo, mü? Nasıl Ege? bitti? Mutlu sonla bitti herhalde. Nasıl bitti Fatma Gül? Hı, hmm, mutluluğun bitti mi? Yani ben bilmiyorum. Yani perde kaldırılmadı. Mi? Proje e, tamam. Finalini bitti. yapıp bitirdi. Finali, tatlı tatlı bir final oldu. Doğru değil? perşembe günleri Fatma Gül gecemizdi bizim. Ne Hiç oldu biz, bir Cumaları Emir'in yoluna döndük şimdi. Biz onu biliyoruz bazı şeyleri de. Fatma Gül nasıl bitti acaba ya? O sağlıklı saçlar ne oldu bir de? Sağlıklı saçlarla galiba sonra ne oldular? Aşık oldular. Sevdiler birbirlerini galiba. Valla ben Emir'in yoluna döndükten sonra çünkü biliyorsunuz benim yıllardır Feriha diye bir şeyim vardı oynayacak. Feriha gibi. ile sağlıklı saçlar kaçmış. Ya vallahi billahi. <gülüyor> nasıl kaçmış canım Feriha ile? Çarşamba öyle. gecesinde bulmuşlar. Sevgili dinleyiciler konular havada kalmasın diye hemen size bir soralım. Fatma Gül'e izleyen vardır muhakkak. Ee, ne oldu nasıl bitti dizi? Ha, yani bir ağzınıza yapışmazsa bize acık bir söyleseniz de biz de. Ben 2-3 bölümde denk geldim orada. Ee, baştan sona izlemesem de dizide Türk televizyonlarının en güzel kötü adamlarından biri vardı. Evet. O adam ne oldu? Ben de çok seviyordum adamı. Ne yapacağım? Adama. Böyle bir hakikaten bir rahatsız edici, sahte bir hayattı adamla. O adam şimdi şeyde oynuyor. Nerede oynuyor ya o adam şimdi? Yine önemli bir dizide oynuyor. <gülüyor> önemli dizi mi? <gülüyor> Başbakanlık dizisi. O tip bir şeyde oynuyor. Günaydın efendim. Tamam tamam şey diyorsun değil mi? Neydi ya hiçbir şey bilmiyoruz ya. Neydi o şeyin i̇şte o olanın kötü olanın babası. Konuşmalarımızdan bile bir şey. Neydi o şey vardı orada. Babası babası şey yaşaran. Ne yaşaran? Yaşaran. Yaşaran ya. holdinglerin en başındaki adam. Kurtlar Vadisi'nden de tanıyoruz efendim. Evet kendisini. evet evet. O adamı şey yapıyoruz. İşte o adam bari nerede oynuyor onu izleyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Derya ben. Derya Hanım hoş geldiniz yayınımıza. İzliyor muydunuz Fatma Gülü? İzliyordum yani. Mü Ar Ar Ar Ar miydiniz Ar Ar efendim? efendim? Nasıl? Bağımlısı mıydınız? Bağımlısı mıydınız yani? Hayır hayır denk geldikçe izliyordum ama biliyorum finalini. Bir dinleyebilir miyiz sizden buyurun. E, Mutlu sonla bitti. Ee, en son Fatma Gül hamileydi. Gebeydi diyorsunuz. <gülüyor> Kızları olacaktı. Ee, bir de bütün Yaşaran ailesi hapse girmişti en son. Nasıl girdiler? Yani o başka başka oyunlarla mı yoksa en baştaki suçtan mı? En baştaki suçtan gezer ama epey bir yargılama süreci geçti. Bayağı uzun sürdü. Maalesef yani öyle. Yargımızın öyle bir de, sistemi var. Seyirci de sıkılmıştı. Bitecek mi bitmeyecek mi? İyice dramaya dönmüştü. Hmm. Ondan sonra Zaten drama sonuna... başlamıştı. <gülüyor> biraz, <mı? gülüyor> biraz drama başlamıştı ya. Yani Ay öyle. Yani öyle biraz böyle <gülüyor> romantik komedi <saniye> değil. <gülüyor> sonra tekrar dramaya döndü. Peki, sonra mutlu sonla bitti. Peki yandan. bir şey soracağım. Bu sağlıklı saçlar. Fatma Gül'e e, tecavüz edip etmediği belli oldu mu şeyin sonunda? Ya daha doğrusu sonunda değil de onu anlıyor muyuz bir yerlerde? O bir muhallak kaldı gerçekten. Ha. Yani... size yapmış olarak... mıdır? Siz Sizin sizde uyandırdınız. <gülüyor> Nasıl mutlu son bu mu diyecektim yani tecavüz ettiği şey. <gülüyor> yapmadı herhalde ya. Bence Her şey de yapınca, yapmadı ya. O kaldırılacak ben bir şey yani. Ben yapmadığını düşünüyorum yani. Evet. Peki çok teşekkür bu ediyoruz konu... efendim. Hı. Mutlu sonla bitti. Aynen, iyi bu, bu konuya niye girdiniz mi diye, diye soracaktım. Yok sana. o konu hep psikolojik olarak çözdüler Ya yani o konu hep havada kaldı. Hı. Öyle yüzleyici merak etti o konuyu. Belki oradaki kötü adam Yaşaran ailesinin başındaki adamdı, değil mi o? Neydi abi Selçuk Yaşaran mıydı o? Ay hatırlamıyorum. Ay Derya Hanımı da çok sıkıştırdık bu vallahi, sabah. Vallahi. <gülüyor> Aykırı sorularımızla vallahi sizin yapacağımızı şaşırttık Aynen. yani. Aykırı ve zamansız sorular. <gülüyor> Aynen öyle. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağoluz efendim. Feria nasıl öldü? Ege e, e, dur. A, Feria niye öldü? Da... Feria Emir duşa girdi en son. Ee, o zaman e, ölü müydü kız? Ölü müydü? Tabii ölü değil gibi. Yoksa ölünce duşa girdi. Ya farklı şey oldular ya bunlar son böyle. son uzun uzun duşa da olduğunu gördüm ben tanıtımında. Ha o hayır canım o sonra duş almaya eve gidip duş aldı. sonra. Ondan sonra mu duşa girdi? Ya? Yani cenazeden sonra eve gidip duş almış. Allah. Allah. İşte. ...en hayırlı koca bile... ...yani işte cenazeden dönüştü duş alırız. Kocası mıydı o? <gülüyor> evlendiler mi ondan? E, tabii evlendiler. Ne verir mi gelirdik benimle? Bir de Ali'nin sonunu öğrenelim bari ya. Madem bu kadar Ali iskele Ali'nin sonunda gitmişti. en son iskele balaban dedi. <gülüyor> Oram buram çekmeye başladı vallahi billahi ya. Yemin ediyorum sabah sabah adam... ...abandıkça abanıyor, abandıkça abanıyor ya. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Cihan. Cihan Bey keyifler olsun. Buyurun dinliyoruz sizi. <gülüyor> Nasıl o. hoşuna gitti bak. Cihan Bey siz de şey ama. vermeyin ne olur adamın eline koz vermeyin. Niye ya. güldü adam işte keyifler olsun dedim güldü. Hoşuna gitti. Ee, sinirden güldü ama neden diye bir sor. Sinirden Yoksa, güldü. E, Başka bir ölüme, şey gülüyordunuz değil mi Cihan? Hayır şey? hayır önüme, önüme karına bir şey dememek için güldüm bu sefer. İyi vallahi demeyin çünkü yayınımızda otur şeyler. O sizdiniz değil mi Can Bey? Evet kendim yanlış. İyi vallahi. Ne yaptınız geçtiğimiz ne, haftalar boyunca? İyile büyük risk sizinle konuştuğumuz zaman neyse. <gülüyor> Can Bey buyurun dinliyoruz size. Ee, oradaki bir beyefendi oynadığı basdiyi sormuşsunuz da ben kötü adamın. Evet. evet Şubat diye bir dizi de oynuyor. Ha? Şubat'ta, Şubat'ta oynuyor tamam. tamam. Olursa Şubat'a kadardı da sonra Sizin... Şubat diye kısalttılar. <gülüyor> Şubatı izlemişliğiniz var mı izliyor musunuz? Yani normalde ben televizyon haber bültenini izliyorum daha çok. Yani böyle hmm. çok az denk geliyorum. Yani az çok reklamlardan falan konuyu gidiyorum. Hangi haber bültenini izliyorsunuz? Nasıl? Hangi haber bültenini izliyorsunuz televizyonda? Yani daha çok en CNN Türk o şekilde. Tatmin ediliyor musunuz peki haber izleyince? Ya, şöyle söyleyeyim. Yani hep yandaş medya diyoruz ya. Hayır hayır valla çok samimi soruyorum. Haber bültenini izleyen bir insan olduğunuz için soruyorum. Yani bitince hı diyip televizyonu kapatırken şöyle her şey hakim olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani %100 de olmuyor da %70-80 oluyor. Ama diğerlerini bir zaman yani güncel kanallar, normal kanalları dediğiniz zaman işte açayım istinaden reklam olmasın. Yani komik oluyor böyle haber dışında bir şey olmuyor. Zaten onların verdiği haberlerde ne oluyor? Ya i̇lk şey haberleri, Ondan sonra gün gündemi söylüyorum. Açlık krizi sonra e, işte magazine bürünüyor. Diğer tarafta en azından yani ekonomi, dünya, dünyada neler oluyor, yani en azından kulağımda bilgi olarak kalıyor. Biraz daha zengin bir ufuk sunuyor diğer kanallar diyorsunuz. Yani evet, yani haber sonuçta adı üstünde haber kanalı yani o da sunmazsa kim sunacak? Peki çok teşekkürler efendim görüşmek o, üzere. Bakma Gül'ün de sonunu söyleyecektim ben ama. He buyrun, buyrun. Ben küçükken filmini izlemiştim, Hülya <gülüyor> Avşar'ın oynadığı. Yani Orda uyarlandığını düşünerek iş şey yapıyorum. Yani o evlendiği adam teşkilatı demişti ona öyle söylüyorum. Peki. Çok teşekkür O masumdu diyorsunuz değil mi? Evet, ben de öyle masum, hatırlayayım. Masumdu evet. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben de Cihan Bey'le konuşurken masumdu diye devam edecek. Ee, yok. iki haftadır rehabilitasyon görüyor. <gülüyor> Cihan Bey mi? Tabii. <gülüyor> Günde beş kere ağzını yıkatmışlar. Ondan sonra bak şimdi pırıl pırıl. Hiç sabahleyin ağzından çok affedersiniz. Küfür hiç... yok değil mi? Ne, küfürü bırak. Rahatsız edici bir kelime duymadım. Peki Beren Saat karate öğreniyor. Beren Saat karate öğreniyor. Şey, ee, ne derler kötü adam Şubatta Şubatta sağlıklı saçlar e, o her yerde o kalbimizde kalbimizde tamam bitti ya işte bir mevzuyu işte bu kadar işte netleştirdik her şey sağlıklı saçlar 20-25 dakika sürdü ama her şeyi de netleştirmiş <gülüyor> olduk modern sabahlar modern sabahlar Radyosunu yeni açanlara keyifler olsun diyoruz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ee, adamım rekorları kırdı ee, artık e, benim de keyfim yerine geldi doğru adamı seçmenin verdiği haklı gururu yaşıyorum. Ee, biliyorsunuz Esat Kıratlıoğlu hemen akabinde Kürşat Tüzmen. Yüzme konusunda hep yeni bir isim arıyordu gözler. Doğru. Evet. Kim olabilir, kim olabilir, kim olabilir? Hem ilerlemiş bir yaş hem diri bir vücut. Ben biliyorum kim olduğunda ismini saçlar bilmiyorum. Saçlar ya, saçlar orada önemli olan. Yok saç olur mu? Kürşat Tüzmen'in saçlar. Gerçekten, evet, Kürşat Tüzmen'de şey yoktu. Seni kendine örnek aldın, Saraşoğlu muydu? Neydi? Sadettin Saran. Saran. Heh. Geliyor. Türkiye yüzme Birliği takıma eski kaptanıymış. E, 48 parantez içi. Ankara'da düzenlenen 6. Master Cumhuriyet Şampiyonası'nda bütün yaş kategorilerinde Türkiye rekorlarını kırdı. Saran 24 bütün yaş yıl... kategorilerinde dedi. 6 yaşında çocukları da batıra batıra ha ha ha Vallahi öyle yani bu işler böyle bütün kategoriler. Şimdi de 45 yaşında düşüyorum. <gülüyor> Söz konusu yüzün olunca batıracaksın ne çocuklar. çocuk. Doğru. Doğru. Vallahi 50 metrede kırdığı serbestte kırdı. Rekorla da Avrupa sıralamasında 5. dünya sıralamasında da 9. sıraya yükseldi. Ya eski yüzücüler hiç yüzmüyor mu ya? Bu yüzüyorlar Faiz, yüzüyorlar. Kim bir bazen. <gülüyor> ha, bazen e mesela çok güzel su varsa donla görüyor. Bana eski es yüzücü söyleyin bana. Ee, Carl, Carl vardı, değil mi sevgili Carl? Ülkemizden mi? Ya ülkemizden tamam, zaten bizim bildiğimiz bir derya büyük, bir uncu var. Bir derya büyükuncu var. Evet. Onun dışında yok da böyle. Ya, kızlarımız başka... var olur mu ya kızlarımız vardı bu olimpiyatlarda. Şey havuzun seyileriydi onlar. Havuzun perileri. Hı. Yok, havuzun perileri onlar peri peri perileri var. perileri. Hav filenin, Hav havuzun filenin. yengeleri miydi? <gülüyor> havuzun görüncesi ha. <gülüyor> havuzun görünceleri, öyle bir grup vardı. Ne oldu onlar? Eltileri diyebiliyorum ben çünkü ikisi de 100 metre serbestli. <gülüyor> Aynı anda yarıştılar. Valla eskileri yüzmüyor herhalde. Neyse 5. sıraya yükseldi işte. Türkiye'de 5, dünyada 9. Bunlar güzel rakamlar, güzel ya, haberler. Pardon Türkiye diyorum. Avrupa'da 5, dünyada 9. sıraya yükseldi. Saadetli Sarı'ndan başarılarının devamını e, diliyoruz. E, Başarıları duracak. Manisa itfaiyesi 2 ton nokta nokta. 2 ton? E, ne yapacak olabilir? Nesir macunu dağıtacak. Gele gelecek zamanda bir şey kurun. Nesir macunu mu dağıtacak? 2 ton sı sıkacak. Değil. Değil. İtfaiyesi, Maalesef. itfaiyeler ne? nesiyle meşhurdur? Manisa. 96 personeli var. Manisa itfaiyesi 2 ton maister göreve aldı. <gülüyor> Oktay benim şey Allah, bacaktaki çekme yazılı artık... olarak düşünün programımızı. <gülüyor> <gülüyor> Metinden okuyunca, yani kağıt üstünde komik bir espriydi de, Metin'de... Olmadı evet. Ya i̇şte bu metinleri yazanı ben. bir değiştirelim ya o çocuk. Değiştirelim <gülüyor> Metin hangi? yazan... Ee, Metin Mayıs... yatırının bolu olsun Oktay Devam et <gülüyor> İtfaiye 2 ton zayıflayacakmış 96 persiyonu varmış var i̇şte 96, 96, 96, personel 96. Personel Adam varmış Adam başı böyle işte 10 kilo ee, 20 Toplam kilo. 8320 kiloymuş Şu anda <gülüyor> İtfaiye artık kiloyla mı satılıyor ya <gülüyor> <gülüyor> İtfaiye satılan bir şey ne zaman oldu Ben olacağım Havluyu da öyle kiloyla satıyorlar Herkes itfaiye... 80 kilo desem Herkes 60'a mı inecek? Nasıl olacak o iş ya? ya 80 kilo mu oluyor ya? 80 kilo. Herkes 80, 80 olur mu? 100 yapmış. kişi desen 8000. Dur ben bir böleyim şurada. 8000 işte adam güzel hesap yapıyor aslında. Fena da değil. Ben 8, de matematik gördüm. 8000 integral 8320 96. 90 bölü 96 ya. eşittir. 96 86. 86.6. Ekselan kaç kilo verecekler Resmen ya? Lesena obez. Adam başı 20 verseler. Adam başı 20 kimde neye veriyor? E adamları sen dalga geçiyorsun. Aşağıdan zannettin? böyle tekmeleme fırlatacaklar. Merdivene falan gerek yok. Bundan sonra 20 cm 20 kilo e, zayıfladıktan sonra. Selmacının şimdi... boyu uzatmıyor şekerim. O kilo yapıyor. Yani Şekerim mi? <gülüyor> yani 1.60 boyundaki adama 86 kilo acık fazla. Herkes değil mi 1.60 orada? Manisa'da öyledir. Fix. Manisa fix 1 artmış diye geçer. <gülüyor> tıknastim tıkna diye geçiyormuş. <gülüyor> Aha tıknastim geldi artık her şey yolunda. <gülüyor> Zaten nefes öyle. Nefes alalım 8, şey yapalım. 80 kişinin kilosu 75-85 arasındaymış. <gülüyor> ee, i̇sim de hedef de gösterilmiş burada. İtfaiye amiri Tuncay Gümeç'in de aralarında bulunduğu 16 çalışanımız. 96 kişi yakalandı. Kilosu ise 110-120 arasında. Aaa işte bak orada. İşte onlar tıknastim. Onlar ortalamayı kümülatifi yükseltiyorlar. Monte edilen... Pardon ee, spor aletlerinden faydalanacakmış bunlar. Ne alet Vallahi bizim itfaiyede şey var mı ya o direkten kayma şey aleti? Direkten kayma aleti yok. Alet anında mı? İtfaiyeciler böyle bir bizim gördüğümüz filmlerde dizilerde böyle bir atletik bir şey oluyorlar ya arzunesinesi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bizim itfaiyecilerde öyle bir şey Vallahi yok. Vallahi büyükşehir itfaiyesine bir gidin işte bu Anka Bölü'nün oradaki itfaiye bir gidin gör bakalım. Bak, kadın öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ben üç kere Ben gittim. orada görüyor muyum kadınlar oturuyorlar. Böyle salata yiyip itfaiyeyi izliyorlar. <gülüyor> aynen aynen. Yok değil mi o direklerden? Valla direk direk yok. Abileri gördüğün zaman hakikaten zaten müneşven yerine geliyor yani. Yangınları, <gülüyor> yangınları söndürmeye giderken çevik olduğumuz kadar atletik de olmak istiyoruz demiş. Ekibimiz 6000 kiloya inecektir diye itfaiye müdürü Ali Bey kutlar. Hadi bakalım iyi şanslar diliyoruz. Hedefi koymuş ortaya. Valla toplu rakamlardan konuşulunca insanın bir neşvesi yerine geliyor ya. Biz Aynen. de öyle bir şey yapabiliriz aslında. Biz modern mesela... olarak kaç kilo ineceğiz? Kaç kilo yüzdüz modern sevvalar olarak? Valla ben 80 ver... yaz. 100. 100. E, beni ok. yaz 0.1 ton yaz abi beni. Sen nasıl 0.1 nasıl nasıl oktay? E, yani üç aşağı beş yukarı Faiz. İyi o zaman biz totalde demek ki 265 kilolarda falanız. 265. Hedefimiz 200'e inmek mi? Kaçacağız? Evet bu mantıkta 200 e inmemiz gerekiyor. 200 mu? Ya da birisini isterseniz programdan çıkaralım. <gülüyor> daha rahat ederiz yani. Bence daha kolay olur. Diğerlerinin değil. hem de biraz yemek yeme şansı olur. Vallahi bir rahat olur. Ben de vallahi 81'e indim. 80 bu. 81 ben. Oktay burada şeyi bozan sensin, kümülatifi bozan sensin. Abi ama biriden de direkt o kadar şey yapmayalım. O yüzden ikinizden birini çıkması bence daha iyi. Yani birden birden şey. kilo atarsa sağlıksız sağlıksız olur yani. Buyurun efendim. Sizi şey... de belli oldu sevgi dilenciler programından. Hoşçakalın <gülüyor> keyifler olsun diyorum. <gülüyor> Sonsuz. Tayland'ta Kipaoyu biliyorsunuz. Bilmem Hı -hı. mi? Kipaoy. Ee, iki, i̇ki yıl kadar önce. Kipaoy. Alışverişte i̇şte lider mi? O. Hatta onun reklamı, reklamı vardı. her şey reklam öyle değil mi ya? Ee, şu mu Kipaoy bu mu Kipaoy Kipao diye böyle bir şey vardı güzel bir reklamdı. Niye da Niye bu yüz yüzünü büyüdün? Ben şu an teslim... dinleyicilerimize bize birazcık daha fırsat vermelerini istiyorum. 2 <gülüyor> yıl kadar önce başladığım mesleğinde sıra dışı bir yöntemle müşterilerini güzel bir yüze kavuşturan bir e, teknik insan bu Kipo. Peynirciymiş. <gülüyor> <gülüyor> Diğer güzellik uzmanı. Güzellik uzmanı. Tamam. Evet, aynen öyle. Peynirci Ama demiş kend... <gülüyor> <gülüyor> kendim bulduğum bir yöntemi uyguluyorum ve bugüne kadar hiç sekmedi demiş. Sekmeyen bu yöntem neymiş <gülüyor> yüzü atılan tokat, tokatlı, tokatlı. Aa tokatla güzellik olmaz mı dadaşlık neydi lan o öyle bir Bıçakla şey var. Tokatla dadaşlık lan olmaz. <gülüyor> tokatla eğitim olmuyor. <olmazdı. gülüyor> Valla genç kalmanın sırrını tokatta buldum ben demiş. Aa Ve... çok güzelmiş. Bizi de sabahleyin ne yapalım ne yapalım diye düşünüdük. Gelip birbirimizi tokatlayalım. Ama böyle şey. enlemesine tokat değil Faiz. Boylamasına tokat. Pardon yukarıdan aşağı mı? <gülüyor> Yok. Yani şöyle değil. Yani avuç içine vurmuyorsun da küçük parmağın sırt tarafıyla yani ha, yan yan tarafı yani avuç içiyle karate darbesi gibi tarafı, e, o aynen öyle karate ya da savunma amaçlı burunun üstüne koyduğun şey var o, onun gibi bu bunu yapıyorsun böyle tık tık tık tık tık tık tık ondan sonra ilk baştamış senin fotoğraflarını çekiyorum demiş. Hı -hı. Ondan sonra bir tokatlıyorum tedavi ediyorum demiş. Bakıp bakıp sinirleniyor ilk önce herhalde fotoğraflara bakıp. 4 seans sonra inanamazsınız nasıl ne demiş. inanamazsınız demiş. E, 200 dolar seansı. Ne kadar efendim? 200 dolar efendim teşekkürler. Hem dayağım güzel güzel hem güzelleşiyorum. Ama yani sistemli dayak. Öyle evet. sen adamın tokat atsan sadece sinirlenir. Hı. Yüzünü gözünü dağıtırsın. O nereye vuracağını nasıl vuracağını. Bir de 200 bile. dolarını aldın mı tam olur işte. Ee, hem gaspa girer. Güzel güzel. Valla <gülüyor> iyi kolay gelsin diyoruz ya. Bir şey diyemeyelim. Bu en kısa zamanda. En kısa zamanda. E, Taylam iki, günlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde görürüz herhalde bu hanımefendi tokatçı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 3'tesi Modern sabahlar Radio Modern devam ediyor. Sevgili sana severler. Macera dolu bir pazartesi sabahı, yeni bir haftanın coşkulu başlangıcı. Keyifler ola diyoruz. Buyursunlar efendim. Aa. Keyifler olsun, keyifler ola diye çevirdim. Biraz daha itici olacağını ee, düşünüyorum. Evet, güzel bir anonim söze döndü bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yani orada Ege Kayacan isim olarak hemen sıyrıldı verdi. E, Petrol zengini Kuveyt e, gene yaptı yapacağını. Zam mı Zam gene zam. 12 Kasım 62'de kabul edilen Anayasanın 50. Yıl dönümü kutlamalarını e, çerçevesinde. E, Dur adeta, bir dakika. Dur. Ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir? Bir şey abartıldı değil mi? Bir şey abartıldı hakikaten. Tamam. Onu biliyoruz da ne abarttığını. Yağ mı sürmüşler? Ha yağ sürmüşler. Bezir yağ. Bol bol yağ getir. Bezir yağ getir. Bezir yağ ne ya? Bir dakika bu arada. Bezir. Bir de bezirgen başı var biliyorsun. Bezir yağ. Fahir şu anda e, içindeki 3-4 kişi mi konuşuyor? Nasıl oluyor? <gülüyor> Valla yani? kalabalık bir kahve grubu var içinde. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler mikrofonlarımızı Fahir oyuncu, Fahir oyuncunun iç dünyası uzat. Yani bize bakıyorsun ama ben inanmıyorum bize baktığına. <gülüyor> <gülüyor> Ben içimdeki sorulara engel olamadım. ya mı yapmışlar? Bezirya tipi bir şey. Gene ona ha, benzer bir şey. Kuvvet. Kuvvet. Evet. Havari fişek mi? Havari fişek. Sen nerede? bütün gazeteleri okudum bakıyorum Ege. Yok canım bu da çok tahmin edilmeyecek şeyler değil vallahi. mi? Valla. Bir saatten uzun sürdü. Görsen... Tam Egelik valla. Keşke bir saatten fazla şöyle bir gidip görsenin ya. Yalnız Sen ama seviyorsun ama şey, abi. Şey. Ben bayılırım. bayılırım. Buna, ben buna... de uzunluğundan çok sıkılıyorum. Biraz at, tamam bitti işte ya. Ne kadar uzunluk dedin? On... 5 dakika falan işte ya. Ondan sonrası aynı. Oktay ne 5'i de 15'i. 1 saat. 1 saat. Hakikaten çok güzel seyredilir. Ne kadar güzel seyredilir ki. Bir de güzel koreografi yaptılarsa en başta sadece şeyler ondan sonra renkler. Piş, piş, piş. 29 milyon lira harcamışlar Ege. Baya bir şey yapmışlar. Senin istediğin gibi olmuş yani. 77.282 tane havai fişenk. Kullanıldı gösteri için 29 milyon lira harcandı. Vurduk dibine demişler yani. yani Şahdan vaalla hakikaten tebrik tören. ediyoruz anayasasını, ve hmm. fişekleri. Kuvayt anayasası da biliyorsunuz zaten. Evet doğru. Biz anayasanın yani. bir kısmını oradan almadık yıl almadık. Çünkü bildiğimiz kadarıyla dünya çok anayasası var. İtalya anayasası, Tek Fransa anayasa anayasası var. var. Roma hukuku var. Ama kuvvet anayasası diye bir şey herhalde. Medeni kanunumuz aldık ya anayasamızı hiç. Kuvayt anayasamız. Kenan Evren imzalı. <gülüyor> Bay Kenan Evren Medeni hukukumuzu şeyden aldık değil mi? İsviçre'den aldık. <gülüyor> Herhalde. Ondan sonra da zaten hepimiz tam bir İsviçre'liği gibi. <gülüyor> herkes, Günaydın efendim. Biraz bir şeyler yer mi? Ya biz bayağı karma bir şey yaptık diye biliyorum. Best, da, of. best of. Best, best of, of, of yapmadık of. Tabii tabii best of. Yani Batı'nın iyi taraflarını dediğimiz bu anayasalarının ne varsa hem en güzel kısımlarını. Hepsini aldık. Mesela Batı'nın şu anda vahşi Batı'nın iyi taraflarını, Orta Amerika'nın iyi taraflarını, idam cezasını da ülkemize tekrar alma söz konusu. Tabii ki aynen değil. Gerektiği zaman. Gerektiği zaman. Tabii. Yani ne zaman, o ne şart, zaman gerekçe hiç belli. Şart düşecek. Ya bu arada dünya çalkalanıyor. Biz ona çok yani biraz ıskaladık gibi oldu. Justin Bieber'la Selena Gomez'in ayrılığından değil, değil, bahsetmek istiyorum. Bir kitap ya bir kitap. Ee, Fifty Shades Bieber bir derlemeye <gülüyor> başlamıştım da de ayrıldıktan sonra. Fifty Shades of Grey. Yani Greenin 50 tonu. Yani ülkemize de e, biliyorsunuz gelmişti. Fifty Bey'in... Fifty Bey'in maceraları birçeyi benzemiyor. Fifty <gülüyor> Bey. Acına mı çıkmış? Başka çıkmış kitap bu. okunmuyormuş galiba şu anda dünyada. Valla yani herkes bütün ünlüler falan filan, herkes bu kitaptan bahsediyor. Yani geçen sene mi çıktı? Yok geçen sene çıktı. Geçen sene. Bir sene oldu. Bir üçleme... Ee, üçleme bu, derken o erotik bir kitap üçleme deyince o erotik. üçleme dediğin üç kişi var da böyle aralarındaki ilişkiden bahsediyorum yok yok bir, bir gece de üçleme yok <gülüyor> Yo, o da olabilir yani ikisi de olabilir ben konusunu bilmiyorum şimdi konusu. Onun, ya konusu şu konulu ya konulu konulun mu? Tamam, ee, Didem okudu bu ikisini okudu Hı -hı. ama o o esas ben, üçü diyorlar ben o biliyorum o yüzden ben az çok biliyorum ama şu 41 yaşındaki başarılı bir İş kadını şey. Grey hmm, Hanım. Sonra, Bayan grey. Kendisiyle kitaptaki gibi seviş ve hayır hayır yazardan bahsediyorum. Hmm. Ee, Sevecek onu. Ha değil canım yok alakası yok ya özür dilerim. Alakası değil. yok be yavrum. Alakası ee, yok be çocuğum. Dur bakayım bir dakika. Ha şey şey. Bir boşanmaya gerekçe olarak gösterilmiş. Kitap bu, yüzünden kitap, boşandılar. Evet bu kitap e, ismi açıklanmayan bu kadın. E, şimdi sevgili dinleyicilerimize söyleyeyim, Öpüşmeli falan bayağı açık sahneleri olan. Bir kitap. Öpüşmeli açık. ve küçük harfli bir kitap bu. E, green'in 50 tonu. Türkçe'ye de çevrildi. Hatta, Kim tarafından? Serkan Bey mi çevirdi bizim? Hmm, Valla onu bilmem. Keşke ya, çevirseydi. Tabii. Serkan Bey kesin bizi içeriye bir monte ederdi gene. E, <gülüyor> ki... <gülüyor> monte... Kocamla demiş, canlandırmak için kitapta yazılanları uygulamak istedim ama kocam kabul etmeyince demiş. Ben demiş artık Heve, demiş. Hevesim kursağımda kaldı demiş. Çok sıkıcı olduğumuzu düşündüm demiş. Artık demiş ben Haklı. demiş istemiyorum demiş. Bu evliliği yürütmek istemiyorum demiş. Yürütemem de zaten. Yani demiş ki istesem de yürütemem zaten demiş. Kitapta da. E... Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değiştim diyor hanımefendi. Gray diye bir adam. Adam hmm. ama nasıl bir adam? Adam gibi bir adam. Adam gibi bir İstanbul adam. böyle saçlarına e, <gülüyor> beyazlar düşmüş grilerdi. Aynı düşmüş. benden bahsediyorsun. <gülüyor> zengin bir adam. Zengin. O kadar o kadarını söyleyeyim. Oraya kadar çok iyiydi de işte orada bana uymadı. Bayağı bayağı. Z bayağı zengin abi bu adam. Saadet'in gibi mi Oktay? Bay ondan da zengin faiz. Hadi ya evet. Ve genç kimse baş... Saadet'in Sarandan zengin olmaz. Bir kişi var ondan zengin olan. Rahmi Koç. Yok. Ne kadar güzel açıkladı. Faiz nokta <gülüyor> anlayana. Anlayana. <gülüyor> Hadi e... ister bunu da açıklasın Bir zengin bu iş adamı ile edebiyat öğrencisi bir kız arasındaki e... yaşanan maceralar diyeyim ben. Edebiyat fakültesinde miymiş kız? <gülüyor> kız edebiyat. Kız, kız edebiyat, edebiyat fakültesi. Edebiyat. Ya iş kitap ne yaşıyorlar bunlar ya? Ya o kadar Ondan bir sonra kitap. Allah vere diye böyle bir şeydi. Ondan sonra ver Allahım verdi üçüncü bölümümüz son. Allah zaten dünyasında değilsin bege. Aa, küçük fasikül fasikül çıkaracak bitirecekti adam bütün okay. edebiyat dünyasını E baye kayacak en son ben şeyi gördüm bu kitabla ilgili ünlüler okutmak istemişler Hı -hı. Ee, ünlüler şey olmuş TV bazı demişler. yerlerde falan diye hemen ağızlarını gitmişler yıkamışlar. O kadar. İçimizden ancak okuyabiliriz. Biz bunu böyle hani e, şey var ya ünlüler okuyordu sonra dinleniyor ya kitap. Hı hı. Onlar gibi bir proje yapalım demişler. Kabul etmemiş ünlüler şey yapamamışlar. Yapamam, o kadar yani. 37 ülkede 40 milyondan fazla satmış ve Harry Potter'ın 7 kitabının satış rakamlarının üstüne çıkmış bu kitap. Bu da hanfendiye en güzel şekilde kapak olsun. Bu da şey neydi? Rowling miydi? Rowling. Rowling'e. Çünkü en fazla bir öpüşme gördük bugüne kadar Harry Potter'da. Onun içine koyduk. Şimdi zaten onun siniriyle yeni bir Harry Potter geliyormuş. Ver ya, <gülüyor> var ya. Vallahi. var. Hogwarts'ın duvarlandın dili olsa diye. Twilight'ın filmleri bitti mi ya bu arada? Bitti galiba ya. Çok... Yeni gelenle beraber bitiyor galiba. Üçüncü kitap. Kaç kitap o onu bilmiyorum da. O da üç galiba adı mı? İçlemenin ikinci bölümü mü geliyor acaba ne oluyor Ha olabilir ikiye bölmüş olabilir evet, doğru, evet doğru. Ama onunla beraber bitiyor mu onu... Gerçi bunları zaten evlendiler çocukları oldu. Ben ikiden ikiyi seyretmedim galiba ha, Çocukları mı oldu Hı -hı. Oldu mu çocukları Olmuş yani ya da oluyor mu bu filmde mi oluyor Oldu yani... ya, mu oldu oldu mu olmadı ya oldu, oldu oldu kesin oldu Ya olmadı ya Senin çocuğun olduğuna ya, inanıyorsun Ya bir de o adam zaten şey değil mi yani Vampir va mi? Bitmiyor adamın şeyi Adamın maceraları diye devam eder sonra Adamın neyi bitmiyor? Ha evet. ölümsüz olduğundan evet, devam tabi, eder Adam emirin yolu gibi Twilight'in Twilight emirin yolu Kız çıkar adam Kız olmadı değil mi Vampir? Hiç şey yapmamış Kadro alamadı Eş durumundan yeşil pasaport verdiler kıza ha giremedim Vampir neydi adamın adı? Ee, Edward Vampir Edward'ın eşi <gülüyor> Edward, Var mı Twilight'ci? Sevgili dinleyiciler aranızda bize bir durumu özetlese yarın öbür gün sinemaya gidersek böyle şey kalmayalım. Kadük. Telefonumuz 210 30, 30 Ama o. galiba... Kurt Adam Çocuk ne oldu? Kurt Adam, Kurt adam çocuk. çocuk zaten yancı olarak takılıyor da esas çocuk vampir olan galiba şey yapmadı. Sen dedi vize alarak git yer edin. <gülüyor> Yine dedi toplu ulaşımla Bakma dedi şey bu vampirlik ya. çok özenilecek bir şey, şey değil da. dedi. Orada galiba... Orada bitti onu. zaten son sözü. Kız söyledi. zaten benim için orada bitti demiş. Ama sonra annem etti, kallem etti, hipnotizma falan filan. Günaydın efendim. Hello. Merhaba hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Sen ben. Kim, Kim efendim? Meltem. Meltem Hanım. Meltem Hanım Siz Twilight'ci evet. mısınız Meltem Hanım? Evet. <gülüyor> Peki <gülüyor> <adamım>. Edward'ci <gülüyor> mı, Kurt Adam'cı <gülüyor> mı? Edward <'ci. gülüyor> Edward'cisiniz. Kurt Adam'ın adı neydi? Evet. Uh. Neyse. Neyse. Tamam, kurt Jacob, adam değil. Jacob, Jacob, Jacob. Jacob. Tamam doğru. Jacob. Evet. Peki <gülüyor> şimdi bize bir özet geçer misiniz? Ne oldu ne bitti? Ne oldu? Üç kitap vardı. Ee, son filmi hepsini filme çe çektiler. Son filmi ikiye böldüler. İki parçada veriyorlar. Son kitabı ikiye böldüler. Tamam. Evet, son kitap ikiye bölündü. Tamam. Ne oldu bu arada? Ee, evlendiler, Hamile kaldı kız. Bella. Daha sonra bela. ama... Hı. Normal evet normal bir hamilelik olmadı bu Zor bir ee, doğum yemek. sırasında öldü evet Aa, ay vallahi evet. Evet, öldü mü evet. ne öldü doğum sırasında bizler ömür oldu kim ee, bebek mi kız Bella. mı? Bella <gülüyor> roketledi. Soğudu, öldü ve o yüzden vampire çevirdiler onu çok acil olarak. Acil serviste bunu vampir ACI ah, vampir alıyoruz. <gülüyor> Yandan tedaviyle çevrilir abi. İnflasyon eder. <gülüyor> evet. Doğru söyleniyor. Evet. evet Ölmesin diye vampir yaptılar. Oldu. Evet, Hı -hı. öldü hemen vampir yaptılar onu. Son sahnede de Bella'nın ani vampir olup böyle gözlerini çat diye açtığını gördük. Orada bitti. Bir dakika. Bebeğin Aa. sağlık durumu nasıl? Nasıl? Bebeğin sağlık durumu nasıl? Bebeğin saltırımı gayet iyi. Çok şükür bir sıkıntı yok. Bebek şu anda yok. yarı vampir mi? Siz kitabı okudunuz mu? Kitabı okudum. Bebek şu anda yarı vampir yani vampir ama şey, e, büyüyor da gelişiyordu. Normalde vampirden emek sabit kalır değil mi? Doğru. Hmm. Ama bu büyüyor, gelişiyor. Öyle bir hali var. Hmm. Baba tarafından dolayı. Hmm. E, o zaman kal. Emziriyor mu anne? Sütü çok iyiymiş. Ee, yok emzirmiyor. Çünkü bebek çünkü. kanla besleniyor. Ha Bebek de mi kan emiyor? Evet. Ay. Onu bir şekilde vejeteryan falan mı yapacaklar acaba? Nasıl olacak? Kan içmeyen, sentetik kan içiyordu değil mi bunların bazıları? Yok, sentetik kan olan O ki, türü türü bula. Bula. Değil miydi ya? Yok ya, bu, bunlar da vejeteryan <gülüyor> mıydı? Kan içmiyoruz falan yani filan diye. Hayvan kanı içiyorlar. Ha, hayvan kanı içiyorlar. Tamam, insan evet, hayvan kanı. Içiyorlar. Ama onlar da vejeteryanlığa girer doğru. Yani öyle de diyebiliriz evet. Aa, şimdi çocuk büyüyecek <gülüyor> diye onu mu bekleyeceğiz? Çocuk okula yani, yazılıyor, gözünüzün hissettiği son. biraz daha karışıyor. Ne oluyor? Hani e, bir bank üst kurulu var öyle diyenler. Evet, <gülüyor> komisyon gibi bir şey diyorsunuz. Ha, evet öyle bir şey. Bunlar hani çok fazla dikkat çekmeden insanlar içinde karışıp yaşamayı hani sürdürüyorlar. Çok dikkat çekmemek. Ye tutuyorlar diyebilir misiniz? Ne yapıyorlar? Ye, ye tutuyorlar. İnsanlar içinde evet. yaşamayı ha tamam evet. Evet insanlar içinde yaşamayı yapıyorlar diyebiliriz. Ee, bakıyorlar bir bu arada bebek vampir yapmayı yasaklıyorlar çünkü bebek vampirler ee, ne derler ım, çok şey yapılamıyor dapt edilemiyor hmm. Öyle Tabii en vampirler... haşarı zamanı onların değil doğru. <gülüyor> sokağa çıkacak top <gülüyor> evet. oynayacak mahallede çocuklarla emecek dönecek. bir de çok hareketli <gülüyor> olur bebek vampir bebek <gülüyor> yani, yani, vampirler teyp gibidir Söylediğin her şeyi kaydeder. Bir de yani çok hareketli olurlar. Bir de tam çok tam tatlı zamanı ya o vampirin. Abi, ama bir de gazlı olurlar. O <gülüyor> zaman. Olan mı? Taş sıkıntısı oluyor. Bebek, mı, kız mı? Bebek, Bella ile Edward'ın. Bella ile Edward bebeği. Kız mı oğlan mı? Kız oldu. Kız doğdu. Maşallah. Maşallah. Evet. Ne koyuyorlar adını? Eee Renes Ren Evet, Edward Rebellion'ın annelerinin isimlerinin birleşimler oluşuyor. Ay, o yavanlığı da yaptım. Yalan, zaten <gülüyor> evet. seri bir yavan değil mi biraz? Zaten bu Fifty Shades of Grey'i okudunuz mu efendim ya da biliyor musunuz? Ha onu da okudunuz. Zaten bir şey diyorlar işte bu Twilight'ta bakmış bunda hiç seks yok ki diyerek bu kitabı yazmış bu kadın diye. Böyle bir şey de var yani bu green'in 50 tonu ile ilgili olarak. Biraz o da bizim onda da bayağı var yani Green'in 50 tonunda da epeyce var. <gülüyor> Öpüşme öpüşmeli falan değil mi? Eee yani it evet, masmalı haliyle öyle de diyebiliriz evet. ama çok daha fazlası da tabii, var tabii. yani. Tabii ki öpüşmeli yani. olduğumuz için öyle diyoruz zaten. Bayağı ba evet evet. Bayağı evet, bayağı, yani, diyorsunuz bayağı yani. bir ya. Hemen birinci birinci <gülüyor> sayfada başlıyor mu peki? Yok birin sayfada başlamıyor. Kaçıncı hemen. sayfada başlıyor oradan bir şey. <gülüyor> Birer 50 sayfa okumanız gerekiyor. Hadi gibi. ya 500 sayfa. Siz bitirdiniz <gülüyor> mi üçünü de? Yok ilkini okudum ben. İlkini okudunuz. bitirdim. İlk daha şu anda ilk Türkçe'ye çevirildim. İkincisi ve üçüncü çevirildim. Evet doğru evet evet. O yüzden diğerlerini okuyamışlar. Valla ben devamını da biliyorum ama şimdi hiç şey yapmayayım. Heyecanını kaçırmayayım. olaylar olaylarmış. Ay söylemeyin, söylemeyin tabii, tabii. Evet. Peki tamam, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Güle güle. O zaman böyle bir aile filmi olarak seyredeceğiz Twilight'ı. Çocuğumuz büyüyor falan filan. Genç çift komisyon. Anneni, Aile deneyinde komisyon vardı çünkü. Tabii canım KPSS'ye giriyormuş zaten son bölümde Ben de bu üst kurula <gülüyor> yazılacağım diye <gülüyor> KPSS Edward, C puanına alıyormuş Edward KPSS'ye hazırlandığı için biraz Belli'yi ihmal, i̇hmal ettim O sırada kurt adam geliyormuş Ama o zaten kurt'a gitmemiş şey yapmamış, şey yapmamış. <gülüyor> Hikayeye bak Kursa gitmeden gitmemiş. kazanması mümkün değil. Dershaneye gitmiş. Dershane üçüncü gittim. film tamamen bununla ilgili. <gülüyor> Kursa gitmeden kazanması mümkün mü değil mi? Aynı Rocky 4. <gülüyor> e, uzun uzun dershaneye gidişleri falan anlatılıyor son bölümde. <gülüyor> bir de o şey sahnesi çok şirkin. Heybe var ya bir tane bu <gülüyor> <o>, dershanenin <gülüyor> Dershane <gülüyor> heybesi. Bedava. Ama o sahne ay, çok şirkin. Kaldı. Bedava. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Minik Bilgiler. İngilizce yazıldığı gibi okunmaz. Size de söylemeden böyle yeni bir köşeye başlamıştım. Ya çok güzel oldu bu yeni köşemiz şarkı arasında. Faydalı bilgiler Hı -hı. ya Faydalı çok bilgiler, bilgiler, Faydalı bilgiler. bilgiler bunlar. Minik bilgiler. Hayata dair bunlar küçük ipuçları. Minik bilgiler. <gülüyor> Zaten bu yani köşenin ismi her şeyi anlatıyor. Minik bilgiler, Minik de bilgiler. De, <gülüyor> Mini bilgi diye bir şey olabilir mi? Çünkü tek bilgi veriyoruz... Hmm. Ya da tek bilgi diye bir köşe. Eskiden vardı ya tek reklam Hayır, gibi. Hayır onu da siz yapın ya. Onu ya da senin Ezogel'in hikayeleri. Ezoge ne oldu hikayeler. yani Pro, ben programımızdaki Pardon. bütün köşelerin çoğun olması ayrıca ve programımızın ismi tabii Abi şimdi şöyle, Ayrıca tartışılması gereken bir şey oldu. Şöyle olabilir. söyleyeyim ben Ezogel'in hikayeler ha. bir hakikaten bir geçen senenin projesiydi. Bu sene e, yeni sezonla beraber 17 Eylül'de başladık. Tam başlayacaktı. Ee, bir talihsizlik oldu. Ee, ama yeni fragman hazırlandı. Fragman hazırlandı. Onu ama... bir dinletelim dinleyicilerimiz Ezo Gelin Hikayelerden. Ya. Ezo Gelin Hikayeler Ezo Gelin Hikayeler Ezo Gelin Hikayeler, Ezo Gelin Hikayeler. Şimdi o fragmanın hala işte bu fon müziği devam ediyor. Ee, bu şey diye yapımcımızla konuştum ben. Hmm. Ee, dediler ki ezogelin hikayeler ama hani ne olduğu belli değil. Hani kim tarafından ne yapılıyor? Hmm. Yani mesela işte ne bileyim Özgen Türk şey yapıyor ya işte belgeseller yapıyor evet. falan. Orada şöyle bir şey eklenecek. Onun şimdi seslendirme çalışmaları devam ediyor. Ee, gelin hikayeler yine kısmı aynı. Hmm. Bay Tevfik Fahir Öğünç diye sonuna eklenecek bir kısmı Fah var. Tam marka oldun değil mi ya? ya Geçen tabii. gün ya ben oraya goldum seyri haberiyor. Ben oraya şey yapmıyorum da bu 2 senedir falan bu proje üzerinde sen çalışıyorsun. <gülüyor> Abi sonuçta ben yani hani yaptığım işi tam layıkıyla <gülüyor> yapmayı. Onu biliyorum. Layık. Ya, şu demin dinlediğimiz şey, en son çekilen. Parmağınla gösterdin şey, ya. En son. Az çek... önce dinlediğimiz Ege'nin seslendirdiği şey. Ya ses... işte bu kullanılmayacakmış. Bay bana... Fahir önç yok diye. Sen senin Ben niye seslendiremiyorum Şimdi, abi senin kısım. wi önç kısmını sen şey yapacaksın. Seslendireceğim. Aa şey var ya, o sesi aradım ben bulamadım. Aa oğul diye konuşan adamı bulamadım. O yüzden ben mi diyorsun? İyice, iyice bit bitirdim. Hayır yani. yapımcı onu istedi de ben olmaz dedim. Onu istemiyorum. Sonuçta o, e, ben dedim yeni bir, yeni bir ses istiyorum. Şu yeni... anda ben başka bir şeye takılmıştır. Yapımcı diyorsun ikidir hatta üçtür. Varyasyon mu demek istiyorsun? Hayır yani, yani sonuç... Yapımcı nedir abi? Yapımcı nedir? Hayır, bu radyo yapımı değil. Radyo otu yapımı değil. İç yapımlardan değil. Dış yapım bu. Evet sen bunun farkında değil misin? Ben onu şey diye düşündüm ya ben onu... İç yapımlar müdürlüğü diye. Ya şey. Ben bu sesi mesela Ezogelin hikayeler sesini İstanbul'da Marşandis stüdyolarında. <gülüyor> <gülüyor> tabii canım. Benim yapımcı. Ayrıca paralı falan yani. Ya tabii tabii. Abi, peki ne, ne zaman çekebilirim ben o bitefik? İşte ben yapımcımla olmuş. konuşayım. Yapımcım Cem ama. Onunla konuşayım. Ondan sonra bakacağız. Onu arıyorum arıyorum o hep şey şey diyor abi uğraşıp kastırıp duruyoruz falan diyor bakalım işte projeler prodüksiyon <gülüyor> ben <Bir> gün... <gülüyor> şey yaparsam yapımcılık e, dünyasına girersem yapımcılık projeler bir yolculuk projeler prodüksiyon diye bir şey yapacağım. İyi valla hadi hayırlı olsun. Sağ olun teşekkürler. Vallahi yılbaşını yetiştirmeye çalışıyorum. Yılbaşından itibaren bomba gibi ezo gelin hikayeler vallahi ses Oha. getirecek hikayeler <gülüyor> yılbaşına. Var, hikaye var ya. Sen de zaman gideceksin İstanbul'a Ayarlayıp. Hemen gidelim ben abi. İsterse Ankara'da iki. bir stüdyoda kaydedelim. Geçim, hadi, canım, onu, yok yapımcıyla konuş. Konuş. şey Ben <gülüyor> giderim. <gülüyor> <gülüyor> gidelim ne olacak? Sen yeter ki bana hadi Oktay defa Hadi diyeyim sana değil mi? Evet. Sana ben öyle aramızda bir mesaj olsun. Hadi Oktay diye bir şey göndermişsen hemen kayıt stüdyolarına git. Ya <gülüyor> çaldır o anlar sekizde gider. <gülüyor> <gülüyor> nerede Marşand stüdyoları? Müşler sizi de dahil etmek isterdik sohbetlerimize. Marşand stüdyoları nerede? İstanbul'da abi karşıda mı bu tarafta Abi İstanbul'a giriyorsun ya ana cadde var ya İstanbul Merkez Cadde. Tamam orada ikinci sol mu ne? İkinci sol veya, dönüyorsun. İkinci ha, sol bir... veya üçüncü sağ olması lazım. Biri yana yakın yani. Biri yandan ileri, öte yandan geride. Tam ortada yani en tam güzelim. tahmin ettiğim yer Buyurun efendim Çocuklar güzellik evinizde bugüne kadar güzelliği dışarıda aradığınız kabahat Bugüne kadar evimizde burnumuzun dibinde olan güzellik sırlarını fark edememişiz Bu benim eşekliğim özür dilerim Şimdi kendi adımı özür diledikten sonra bu küçük tiyolarla sizlerle birlikteyiz Mini bilgi köşesinde bugün güzellik sırlarını vereceğiz sevgili dinleyiciler Her üç yetişkin kadın erkek ve Bebek kusumunda etmez... acaba şey var mıdır ya? O oh, çok güzelmiş diyorlar. Gençleştirici bir şey. Çünkü ben biliyorum, çok özür dilerim, şeyde kullanıyorlar ya bu serumlarda, merumlarda. Bir şeyler kullanıyorlar değil mi? Hayvan jel. Hayvan jel değil canım, plasenta diyorlar. Plasenta, ha. Plasenta. <gülüyor> Hayvan şeyi. <gülüyor> Bebek kusmunda bir şey varsa omuzumun ve boynumun sol tarafında hakikaten bir tatlılık olacak. Senin ben sana söyleyeyim, onu söyleyeceğim. Kaç zamandır o kadar bebeksi bir tenim var ki. Pırıl pır. Öbür tarafı mesela buruş buruş. Buruş buruş evet. Marşandiz stüdyolarının şeyleri açıklığa <gülüyor> kavuştu yavaş yavaş. Ama adamın bak Sebe sol omuz başı nasıl var ya. Gizli hikayesi. Ve tüy dökücü etkisi de var galiba. Tabii. Çünkü pırıl pırıl. öbür tarafına bakıyorum apoletler maşallah. Sol tarafına bakıyorum adeta pürüzsüz bir genç kız teni gibi. Apoletler Sen de şey Ege'ye Ege en büyük iltifat oldu bu. Tek Çünkü biliyorsun <gülüyor> apoletli radyocu diye Se, geçer sever bir darbe yani. yanlısıyım ama apoletli <gülüyor> radyocu apoletli sivil radyocu diye geçer Ege sen şu tek omuzu düşük tişörtlerden girmeye başlasana e var benim zaten öyle, öyle ama mi? evde gecelik olarak yani tişört olarak giyiyor onu olarak normal yiyorum. gündelik zamanında gecelikle değil. yatmıyorum sevgili dinler. nasıl yatıyorsun biraz anlatır mısın tişörtle yatıyorum ama bol <gülüyor> <gülüyor> bürgenin tişörtlerini giyiyor <gülüyor> bol dedi ama Neyse, e, güzellik sırlarımızdan isterseniz biraz bahsedelim mi? Elimizde burnumuzun dibinde. Bir tanesi mayonez. Evet, E vitamini bakımından zengin olan mayonezi vücudumuza sürebiliriz. <gülüyor> Fahit bunlar mı vereceksin ya? <gülüyor> Daha, <gülüyor> şey zaten benim ağız kenarlarım hep bebeksidir. Neden? Çünkü çok ben biraz hayvan gibi yerim. Ayıptır söylemesi. Ketçap mayonezi. ve mayonez olur. Ama ketçap... Ve uzun süredir silmediğimden... Hı hı hı hı hı. Mesela duşa girdik, duşta şampuanlandık. Aa bir de baktık ki saç kremimiz yok. Ne yapacağız? Sürver mayonezi, mayonezi, ver mayonezi. Ver mayonezi kafaya. Ver mayonezi kafaya. O kafanız nasıl olacak biliyor musun? Cincik gibi çıkacaksınız. Ee, burada kalite... Kafam <gülüyor> yani Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> Niye? Isıya dayanıklı mayonez, yanan kafalar için birebir ısıya dayanıklı tüketim, ısıya dayanıklı devam mayonez. devam edeyim mi? Sevgili devam edeyim mi, devam edeyim. Sevgi son espriyi ben de anlamadım. Tamam. Sizin gibi ben de söyleyeyim. Mesela... Şey, herhalde mesela... Gross Market'te bir birbirlerine komik video izletti. <gülüyor> Bilmiyor musun sen kafam yanıyor yani? Hayır bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Kaç yıldır internete giren adamsın. <gülüyor> Nasıl bilmezsin bunu ya? Herhalde internetin dolaşmadığım yarısında kaldım. <gülüyor> Ha <gülüyor> ben de diyorum dörtte üçünü dolaşmıştır ki kaç Vallahi. senedir Facebook'ta kaç senedir Twitter'da yani olur mu ya kafam yanıyor Lütfen, yani Faiz, biraz... sen, Faideli şey ederim, ederim. falan yani senin faydalı bilgilere devam ettiğin mini bilgiler mesela bal evet ee, adeta bir antibakteriyel etkiye sahip olan balı Vücudumuza odumuzda sürebiliriz. <gülüyor> Ama yine <gülüyor> olacak o. Valla mayonezli bal ben... Hiç... Tapas gibi mi olacak? Her parmağı bir parmak mayonez, bir parmak bal. <gülüyor> bir parmak bal. Biraz da limon sıkabiliriz üstünüze. Böylece gözeneklerimiz tertemiz. Tenimiz adeta bebeksi. Ee, pırıl pırıl çıkabiliriz. Bunlar evimizde bulabileceğimiz ürünler. Ha bal bulamazsınız onun yerine reçel olabilir. Veya o gün evde... Yeter ki bir şey sürün diyor. Evet Cildi yani... kuru bırakmama. Cildi, kura... Cildi boş bırakmaya gelmez. Bu faydalı bilgileri dinlerken bizi Twitter'dan... E, et modern sabahlar adresine kafam yanıyor, ya, neyi gönderir misiniz? Çok teşekkür <gülüyor> ederiz lütfen. Şimdi ben şey yapamadım, özür dilerim Faiz. Estağfurullah. Kafam yanıyor ya, anne, sevgilinizler. Evet. Bal süreceğiz, pekmez süreceğiz, Mayonez süreceğiz, yoğurt, <gülüyor> yoğurt, mesela yoğurt, evet. Sevgili dostlar yoğurdu neden sürmüyoruz? Onu da vücudumuza sürelim. Onu da ayaklarımıza sürelim. Ayaklarımız bakacaksınız o topuk çatlaklarımız gitmiş. Yerine mis gibi pırıl pırıl yumuşacık. Bebek topu. Bebek topu. Üstelik de turuncu. Bu salatalık ne için kullanılıyor güzellikle? Bir salatalık maskesi var ya. Valla biz gin tonik içinde kullanılıyor güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne işe yarıyor? Hiç... Aroma veriyor Ege. Az önce de Satsuma Kendi kendime <gülüyor> arandım işte sevgili. <gülüyor> <gülüyor> ben size bir ibret olsun diye bu küçük skeci yaşattım. İbret siz, siz günlük <gülüyor> hayatınızda aranmayın. <gülüyor> Buyurun efendim. Evet, Başka sağ... ne süreceğiz? Satsuma süreceğiz. Ege ne buluyorsa onu sür imkanı. Reçel sür. Ne var evde? Tereyağı var mı? Tereyağı var. Var sür. Ya yazık ya onu ye ya. Neye sürüyorsun Krem abi? Krem peyniri bak. Krem peyniri bak labne labne o değil de esas labne diyor. Labne abi bak. ye ye ya onu onu yesen daha güzel olur. İşte ona her, <gülüyor> her şeyde oral yolla yiyeceksin diye bir kahite yok. Bir Kefir kısmı. var. Kefir o olmaz işte. Da, kefiri sür bak kefiri ye demiyorum. Tamam. Demiyorum yani kefiri hiç demiyorum. Yemiyorum. Yemiyorum. Demiyorum. <gülüyor> ya yediyorum. <gülüyor> Kefir yediyorum. Kefir yemiyor. Kefir yemiyor. <gülüyor> yani kefirden uzak. Caner'le Tülin vardı. Ne oldu acaba onlar? Allah seni kahretmesin. Konuşmuş zaten... konuşmanız bana onu hatırlattın. Caner Caner ölmedi mi ya? Caner ölmedi ya. Öl ölen o, hangisiydi? Yok, o Ata'ydı Ata. Ata kim ya? Ata mıydı ölen? Ata'ydı, Ata'ydı. Sem Semra Hanım'ın kızı şey Aa, oldu. evet ataydı. doğru doğru. O, ata o. Caner'le Tülin başka. Ha Caner doğru ya. Yuvarlak yüzlü olandı değil mi Caner? Evet ya. yuvarlak yüzlü çok güzel hatırladı sakallı. Ha. Sakallı yuvarlak yüzlü çok maşallah. Onlar çok seviyorlardı birbirlerini i̇şte sevdiklerini. Yani. Sonra gençler bizi niye dinlemiyor? Senin ya. aklına yoğurttan mı geldi bu nereden yandı? Ya yemeyeyim. Ben düzenli seyrediyordum da o zamanlar böyle bağırıyordu. Ben canlere suç bulmuyorum. <gülüyor> Sen orada ya yemeyeyim dedin ya. Al işte nereden nereye. Kendimiz kaşındık. Bugün programımızı hatırlarsanız Fatma Külüs <gülüyor> suçuyla açtık. <gülüyor> Ve, <gülüyor> Ve Caner'le. Kemal, Caner'le sanki bitiriyoruz gibi bir şeyim var. Ee, İstersen, bir izlenim yarattı. Şu kafam yeniyenler <gülüyor> videosuyla günceli yakalayacaktık ama o da ne kadar. O zaman şöyle yapalım. <gülüyor> Güzel e, gündemden bir şarkı dinleyelim. Gidiyoruz mutfağa. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Mini Bilgiler Ünlü sanatçı Kutsi ve Berksan bir dönem ev arkadaşlığı yapmışlardır. <gülüyor> Radyo tülesiniz moder Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın son dakikalarında Türk radyoculuğunun önemli isimlerini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Fire 3 ve Oktay Demirci hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş Mer buluyorum. Merhaba, hoş bulduk. Bugünün son mini bilgilerini... Ee, az sonra dinleyeceğiz dinleyicilerimize onu muştulayalım ee, Dinleyicilerimiz de çok güzel oldu ya. Mini bilgiler şey... paylaşmamızı istedikleri mini bilgilere etmoder sağlar. Twitter'dan bize ulaştırabilirler Çok güzel çok hoş oldu yani. Evet. Yani bir, bir... bir de beklettik ya faal projeyi. Yani normalde Eylül'de başlayacaktı Aslında dinleyiciler. Aslında bu kamu spotu olarak girecekti. Hı -hı. Ee, sonra saçma oldu. Saçma olduğu ortaya <gülüyor> çıkınca da otomatikman yapımcımla görüştüm ben. <gülüyor> Yapımcım sağ olsun böyle bir şeyle e, projeyle tekrar e, dinleyicileri buluşturdu çok hoş çok faydalı. Senin seslendirdiğin ne zaman giriyordu? E, o benim yarın. Yarın mı giriyor? Yarın yarın benim mini bilgiler. Benim bugün ama... benim bugün olacak değil mi? Gibi baksana program şey. Excel tablosu bugün girecek evet. Bugün evet. Aynen. Excel tablosu. Saat 10 evet 10 mini bilgi Oktay yazıyor doğru. Bu arada ha, ben Faire de bir sürpriz yapacağım yani e, Oktay biraz üzülecek buna ama. Nedir abi? Ee, ben Cem'i aradım. Ben yapımcısının, Fahir'in yapımcısının, Ezogen'in e, hikayelerde Cem olduğunu bilmiyordum. Cem'e bir telefon ettim. Oktay ne zaman gelsin İstanbul'a diye. Ee, senin gitmeni bekleyememişler. Fahir'in Ezogen'in hikayeler 2013 fragmanını e, başka ünlü bir sesle çekmişler. Ya bak bana da sürpriz sana da oldu. Sürpriz olacak. Abi sana ne sürpriz oldu? Bana sürpriz oldu. Sana de... kapak oldu Oktay. Sürpriz bana oldu. Sana kapak oldu. E ne olacak abi? Ben yok muyum Ezogin hikayelerde? Varsın bu abi. adam var abi. Jenilikte... Üç kere Ezogin hikayeler bu adam. Hayır şeyde yoksun. Fragmanda yoksun. Yoksa zaten Oktay şimdi projeyi açıklattırma bana lütfen ya. O sürprizini kaçırtma. İsterseniz fragmanı dinleyelim. Vallahi dinleyelim. Ee, hangi sanatçını seslendirdiğini de söyleyelim. <gülüyor> Suhaf'i seslendirmişim. Evet sevgili ee, reklam arasında biraz komik videoyu çünkü. Ezo Gelin Hikayeler Ezo Gelin Hikayeler Ezo Gelin Hikayeler Bayh bu değişik Fahri önç. Fahri diye şey yapmış. Evet bunu iptal etmemiz lazım. Ben oh be. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Yani abi zaten seni tanımayan <gülüyor> adam. Umutla bitti zevkimi söyleyemez ki. <gülüyor> seni tanımayan adam söyle söyleyebilir mi senin adını Fahri ya? Yani sen de nasıl onay veriyorsun abi böyle şeylere? Abi ben onay verdim. Bana kimse sormadı. Suavi'ye çektirelim mi, çektirmeyelim mi diye. O da herhalde bir sürpriz olarak. Ya ben ya. de Suavi'yi çok seviyorum. Ama yani <gülüyor> yani olmamış bak. İyi be. Çok e, güzel vallahi, oldu. Walter yani. Halkadan bir umutla bitti. Vallahi <gülüyor> bir de mini bilgiler patlattık mı? Benim için program şahlanmış bir şekilde son edecek yani. Şu anda yani. dinleyicilerimizin de araba dinleyen işte dinleyenler yani radyosunu böyle kapatmaya hazırlanan dinleyicilerimiz şey, programı unutla bitirdiler. Heyecanlı. Bundan sonra her bölümümüzü bir şeyle bitirelim yani. Çünkü yani ben şunu da açıklayayım. Neden? Heyecanla, neden unutla bitti? Yani e, Suavi e, düzgün söyleseydi faahir senin ismini Öyle kapanırdı o konu ama şimdi şey kadık oldu seslendirmesi. Oradan benim Marşantin dizi dolarına girme şansım <gülüyor> yakaladım. Umut da bu. <gülüyor> Umut, Umut'un da bu olduğunu söyleyeyim. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Suaviye emeklerinden dolayı. Her şeyden önce bir emek, emek var. Emeğe saygı. keyif ola diyoruz. Ve yarın sabah yeni danın. Bilgiler, mini bilgilerini unutma dur. Verecek evet, Kaydettik o kadar abi 3 aydır mı İyi hadi buyurun. Mini Bilgiler Anılar şarkısıyla bildiğimiz Atilla Atasoy aslında eczacıdır. <gülüyor> Mini Bilgiler Abi en sondaki... Gibi...